Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Derviş Şahan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta biri halk müziği icracısı, diğeri şair ve çevirmen olan iki önemli insanı, hatta simgeleşmiş ve belli ölçülerde efsaneleşmiş iki insanı kaybettik. Mükerem Taş ve Ülkü Tamer, Mükerem Kemertaş doğası gereği bu programın doğrudan ilgi alanına giriyor. Ülkü Tamer ise türküleşmiş şiirleri sebebiyle bu program için önemli diye düşünüyorum. Tabi biraz da benim kişisel tercihlerim de etkili bu hususta. Ülkü Tamer sevdiğim bir şair çünkü. Aslında her ikisi için de müstakil bir program hazırlamak gerekebilirdi. Doğrusu o olurdu belki. Ama ben onları anlatacak kadar yetkin değilim. Bu sebeple ikisini de tek bir programda anmak istedim. Çünkü birer cümleyle geçiştirip onların olmadığı bir liste hazırlamaya gönlüm el vermedi. Yapmaya çalışacağım şey ise hayatımda ve anlam dünyamda bu müstesna insanların taşıdığı önemi sizlerle paylaşmak olacak. Yani Mükerrem Kemertaş'ın ve Ülkü Tamer'in düşünce hayatımız, sanat dünyamız açısından önemiyle ilgili de bir şeyler söylerim belki ama amacım Temelde kendi izlenimlerimi paylaşmak, dolayısıyla diğer anma programlarında yapmaya çalıştığım gibi tanıtma ya da etraflı bir biçimde anma iddiası olmayan bir program bu. En azından tasarım şimdilik o yönde programın içerisinde bazen çok farklı yerlere devrelebiliyor muhabbet. İki farklı kişiyi anmaya çalışacağım için listedeki eserlerin insicamı pek yerinde olmayabilir ama bunu bu haftalık hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Bu anonsu daha fazla uzatmamak için dinleyeceğimiz ilk türküyü anons edeceğim şimdi. Ve zaruri olduğunu düşündüğüm bu girizgahın ardından diğer anonslarda Mükerrem Kemertaş ile Ülkü Tamer'den bahsetmeye çalışacağım. Dinleyeceğimiz ilk türkü uzun hava formunda olan bir Erzincan Eyn. Türküsü, Ahmet Türkoğlu'ndan TRT Müzik Dairesi derlemiş, bu kayıt bir TRT kaydı ve mükerem Kemertaş'a kavalıyla eşlik eden sanatçı ise Arif Sağ. İki usta tek bir kaval ve insan sesiyle harikalar yaratmış kanımca. Bu Eyn Yöresi'ne ait olan Uzun Hava'nın ismi ise Yeşil Kurbağalar Öter Göller'de. shoot. Kerem Kemertaş Erzurum'da dünyaya gelmiş 1938 yılında ve malum olduğu üzere Erzurum Anadolu'nun şehir kültürünün yerleştiği ve hayatı belirlediği yerlerinden birisi. Gerçi bu durum o zamanlar böyleydi. Günümüzde Türkiye'nin her tarafı başta büyük şehirler olmak üzere kasabalaşıyor. Ama sonuçta Erzurum Anadolu'daki merkez illerden birisi. Ayrıca diğer bölgelerle sürekli etkileşim halinde olan bir il. Bununla kastettiğim şu, örneğin Trabzon'da önemli merkezlerden birisi. Ancak arkasında dağlar, önünde ise deniz bulunduğundan, müzikal ve kültürel açıdan melezleşebilecek bir coğrafi konuma sahip değil. Erzurum ise 9-10 farklı ille sınıra sahip, doğrudan sınıra sahip. Dolayısıyla müzikal açıdan bu bölgede çok farklı formlarla karşılaşılabiliyor. Yani klasik müziğe yakın eserler olduğu kadar Azerbaycan ve Iğdır yöresinin ezgileriyle akraba ezgiler ya da Erzincan ve Tunceli gibi illerde yoğun olan genelde Alevi Bektaşi kültür dairesine giren müzikal formlar da bulunuyor. Ama pek doğal olarak şehir merkezinde klasik müzik formları daha yoğunken Köyler ve kasabalara gittikçe halk müziğinin sade formları yaygınlaşıyor. Mükerem Kemertaş ise Erzurum'un merkezinde doğduğu ve gençliğini burada geçirdiği için Erzurum'un merkezindeki müzik geleneğinden beslendiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Örneğin gençliğinde Hafız Celal, Çığlı İzzet, Hafız Burhan, Cemil Cankat, Hafız Kemal, Fahri Kayahan, Federal Güzel Ses gibi isimleri dinleyerek büyüdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla onun maya ve uzun havaları okumak konusundaki mahareti doğduğu şehirde plaklar vasıtasıyla tanıştı. Bu müzisyenlerdir desek yanlış olmaz zannederim. Ardından Erzurum Radyosu'nda 60'lı yıllar boyunca önemli isimlerle seyfettin Sığımaz Hulusi seven ve Suat Işıklı gibi kaynak kişilerle teşriki mesaide bulunmuş. Yine aynı yıllarda Ali Canlı, Mustafa Gece Yatmaz ve Talip Özkan gibi önemli halk müziği sanatçılarıyla da mesai arkadaşı olmuş. 70'li yıllarda ise Nida Tüfekçi'nin davetiyle İstanbul Radyosu'na geçmiş. Deminden beri saydığım isimlerin her biri Türk müzik tarihinde önemli izler bırakmış insanlar. Konuya aşina olanlar o isimleri hemen tanımışlardır zannediyorum. Dolayısıyla Mükerrem Kemertaş'ın müzikal altyapısı kişisel yeteneği dışında böyle bir çevrenin ona sağladığı imkanla da gelişip derinleşmiş diyebiliriz. Onun icrasındaki temizliği, derinliği ve müzik alanındaki hukufiyetini anlamak için zannederim bu arka plan bir fikir verir bizlere. Kerem, Kemertaş'la ilgili söyleyeceğim birkaç şey daha var. Ama onları şimdiki türküden sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da bir TRT kaydı. Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'in kaynak kişisi olduğu bir uzun hava var yine sırada. Yaş destanı olarak bilinen türe bir örnek. Bir güzel ki 10 yaşına girince On 11'inde bonca diye koklarlar On iki elma deyip saklarlar On içinde cevr cepha çekerler On 14'ünde hamle şeker ve yaman selviye benzeri yaman sen kopuş aslana benzer ey Oh e <tries> y Kerem Kemertaş'ın icrasını ve onun müziğini teknik terimlerle anlatacak kadar bu konuya hakim değilim. Ne terminoloji ne de teknik bilgi bu açıdan yeterli değil bende. Ama onun icrasında karşımıza çıkan en önemli şeylerden biri pürüzsüzlük ve virtüözite dışında duygu yüklü olabilme özelliği. Bunu birleştiren ender sanatçılardan birisi. Bunun da ötesinde... Uzun hava okurkenki rahatlığı. Bununla kastettiğim şu, uzun hava dinlerken icraları ayırdığım kriterlerden birisi, tam anlamıyla nesnel olmasa da öznel olduğu söylenemeyecek bir kriter. Şöyle ki, uzun hava formundaki eserleri okuyan solistlerin bazılarını dinlerken, insan okuyan kişinin zorlanır gibi olduğunu hisseder bazen. Bunun nasıl olduğunu soracak olursanız belki bir icra dinlerken örneklendirebilirim ama anlatmam çok zor zannederim. İcra tertemiz ve doğru olsa da o zorlanma hissi bir yerde yüzeye çıkıyor icrada. Kimi icracılar ise uzun hava okurken kanatlanıp uçuyorlar ve bu solistin okurkenki rahatlığı dinleyiciye de geçiyor ki... Klasikleşmiş ismi bilinen gazelhanların ve uzun hava okumakla meşhur sanatçıların hepsinde aynı duyguyu yaşadım ben açıkçası. Bu gibi icraların bitmesini istemiyor insan. O rahatlık ve uzun hava gibi zor bir formu hakkıyla icra edildiğinin hissi insanda estetik olarak güzelden çok yüce hissi yaratıyor. Bu da belki üzerinde ayrıca durulması gereken bir mesele. Ama konuyu dağıtmamak için şimdilik sadece buna işaret edeyim. Yani estetik değer olarak güzelden ziyade yüceyle bağlantılı gibi geliyor bana. Uzun havaların böyle rahat icrası. İşte benim nazarımda mükerrem kemer taşı müstesna kılan şeylerden birisi. Onun uzun hava okurkenki dinleyicinin de hissedebildiği ve dolayısıyla kendisini icraya vermesini sağlayan rahatlığı. Buna bir de küçük olmasına rağmen büyük fark yaratan nüanslar eklendiğinde yorum yönü de ön plana çıkıyor. Bu uzun hava okurken ki rahatlığı ne sağlıyor acaba diye sorulacak olursa elbette ki kişinin kendi yetenekleri bunda bir pay sahibi. Ancak bunun dışında diyafram gibi, gırtlak gibi organları iyi kullanmak da bunu sağlıyor gibi geliyor bana. Bu da çalışmayı gerektiren antrenman yapmayı zorunlu koşan bir durum. Bu açıdan Mükerem Kemertaş'ın icrası temizliği, virtüözitesi, rahatlığı, duygu yüklü olması bakımından dönemindeki icracılardan farklılaşıyor. Mükerem Kemertaş'ın icracı yönünün bu kadar efsaneleşmesi de bir tesadüf değil diye düşünüyorum. Çünkü yukarıda ismini zikrettiğim birçok sanatçı ve icracı aynı zamanda ya kaynak kişi, ya derlemeci, ya besteci ya da bu özelliklerin hepsini birden haiz. Mükerem Kemertaş'ın böyle bir yanı olmamasına rağmen sadece ile sivrilerek önemli bir figür haline gelmiş olması da bence üzerinde durulması ve akılda tutulması gereken bir mesele. Onun icracı yönünün ne kadar önem arz ettiğini gösteren başka bir şey. Mükerem Kemertaş'ın Önem arzettiği bir husus daha var. E, Amos'u uzatmış olmak bahasına ondan da bahsedeceğim. Çünkü bundan sonra Ülkü Tamer'den söz etmeye çalışacağım. Mükerrem Kemertaş'ın bu az önce bahsettiğim icrasındaki hususiyetler dışında önemli olan bir başka yönü de onun bir dönemin figürü olması ve efsaneleşmesi. Burada efsaneleşmek deyince yaşı yetmeyen, Kimi dinleyiciler yadırgayabilir, bu ne biçim efsane, böyle haberimiz yok diyebilirler belki. Benim de yaşım yetmiyor aslında. Ancak müzikle haşır neşir bir ailem olduğundan ve başka tanıklıklardan biliyorum ki bir nesil için mükerrem Kemertaş efsaneleşmiş bir icracı. Onun ölümü bu açıdan da önem taşıyor gibi geliyor bana. Yani müzikal yanı dışında sosyal bir boyutu da var. Çünkü onun ölümü... Aynı zamanda birçok insan için bir dönemin kapandığının işaretlerinden birisi ve bu anlamda da birçok insanın kişisel tarihinde iz bırakan bir figürün gidişiyle kapanan dönemi daha iyi idrak etmek demek. Dolayısıyla Mükerrem Kemertaş'ın aramızdan ayrılışının böyle sosyal ve psikolojik bir boyutu da var. Onunla ilgili söylenebilecek şeyler... Elbette ki bunlarla sınırlı değil ama konunun uzmanı birilerinin daha ayrıntılı şeyler anlatması lazım Mükerem Kemertaş'la ilgili. Çünkü birkaç gündür medyaya bakıyorum işte toprak kokan sesi vardı şöyleydi böyleydi iyi insandı gibi sözler çıkıyor. Elbette ki bunlar değerli ama açıkçası ben konunun uzmanlarından Mükerem Kemertaş'ın bir da müzikal olarak ne gibi bir önem taşıdığını anlatan Ayrıntılı bir makale, bir yazı ya da bir söyleşi yayınlamalarını arzu ediyorum açıkçası. Şimdi yine bir TRT kaydı var sırada. Erzurum yöresine ait bir tatyan bu. Raci Alkır'dan TRT Erzurum radyosu derlemiş. Arada bir de yine Raci Alkır'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği Erzurum yöresine ait olan Göç Göç Oldu Göçler Yola Dizildi isimli uzun hava var. Şimdi mükerem Kemertaş'tan dinliyoruz. Dün gece yarhanesinde ve arada göç göç oldu, göçler yola düzüldü isimli uzun hava. Müzik yoldu geçler yollar şam yolun yaylanın oy, oy yaylanın namam yayla Düşman bir olur Aman aman aman aman Aman, aman. Ben, ben Programın başında da söylediğim üzere Mükerrem Kemertaş ile Ülkü Tamer'i birlikte anmak istediğim bu programda. Bundan sonraki anonslarda da Ülkü Tamer'le ilgili birkaç şey paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Bildiğiniz üzere 1937'de Antep'te doğmuş. Ama orta öğrenimini İstanbul Robert Kolej'de tamamlamış Ülkü Tamer. Çok yönlü bir insan. Şöyle ki şairliğinin yanı sıra çevirmenlik, editörlük ve oyunculuk da yapmış. Yayıncılık da yapmış ayrıca. Açıkçası ben onun bu kadar çok çevirisi olduğunu bilmiyordum şiir çevirilerinden haberdardım. Ama Harry Potter'dan Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı isimli romanına, edebiyattan mitolojiye birçok alanda kitap çevirmiş. Burada bir ayıbımı da belirtmek isterim ki çevirdiği bazı kitaplar kitaplığımda bulunmasına rağmen çevirmenin Ülkü Tamer olduğunu fark etmemişim. Böyle kötü bir okurluk olmamalı kanımca. Üstelik bu başka bir şeyin daha göstergesi. Aslında Değeri bilinmesi gereken çevirmenlerin tıpkı birçok yayın evi gibi değerini bilmiyoruz kanımca. Ben kendi adıma bu konuda biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Bu vesileyle gider ayak beni bu konuda uyandıran Ülkü Tamer'e de teşekkür borçluyum zannederim. Dur içinde yatsın. Sonuç itibariyle çok farklı alanlarda çalışmaları olan üretken bir insan... Ama ben de birçok insan gibi onu şair yönüyle tanıyorum. Şimdi bu anonsu uzatmadan türküyü anons edeceğim. Şairlik bahsini birazdan sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Zülfi Livaneli'nin İnce Mehmet türküsü isimli albümünden sözleri Ülkü Tamer'e, bestesi ise Zülfi Livaneli'nin kendisine ait olan bir kaçakçı türküsü dinliyoruz. Memiko olan alın yazım okur gibi saplanır kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne alın yazım bu Vakti üşüdü daya Yükledim mi umalızdan kaçar Gece vakti Az önceki anosta da söylediğim üzere Ülkü Tamer'i ben de lise yıllarımdan beri şaridiğiyle tanıyorum. Şiirlerinde de özellikle 1966'dan sonra İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür isimli kitabıyla başlayan dönemi beni kendisine okuyucu olarak bağlayan dönem. Bu kitap ve sonrasında döne döne okuduğum birçok şiiri vardı. Bu kitaptan sonra kanımca Ülkü Tamer kendi özgün şiirini Gerçek anlamda yaratmış. Neden böyle düşündüğümü de şöyle açıklayabilirim sanırım. Malum olduğu üzere ikinci yeni içerisinde değerlendiriliyor Ülkü Tamer. Bunda haklılık payı da yok değil. Ama buna rağmen Ülkü Tamer'deki ruh ikinci yeninin e, Turgut Uyar, Edip Cansever, İlhan Berk, e, Sezai Karakoç gibi şairlerindekinden çok farklı gibi geliyor bana. Özellikle de demin bahsettiğim döneminde. Bunda elbette ki Anadolu ve Antep'le olan bağının bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple Ülkü Tamer'in ikinci yeni içerisinde değerlendirilebilecek şiirlerinden ziyade halk edebiyatından etkiler taşıyan ama bunu çok özgün bir biçimde yapan şiirlerini okumak daha çok keyif veriyor bana. Yani Ülkü Tamer'in imgelerle yüklü ikinci yeni tarzındaki şiirlerini okuduğumda Turgut Uyar ya da Edip Cansever'deki e, ruhu yakalayamıyorum ama halk edebiyatına yaslanarak yarattığı şiir kanımca çok özgün. Çünkü ikinci yeni gibi geleneksel şiirle birçok açıdan çatışan bir akımı geleneksel şiirle çarpıştırıp şapkadan tavşan çıkartmış yani tabirle. Zira onun halk edebiyatına yaslanması garip akımındaki gibi de değil. Geleneksel şiir yazımı biçimini devam ettirenler e, gibi de değil. Çeşitli imgelerle ve sürprizlerle dolu bir dile sahip. Bu sebeple Ülkü Tamer'in en ayırt edici özelliği bu gibi geliyor bana. Ama ilk anonsta söylediğim üzere tekrar altını çizmek istiyorum. Edebiyat cahili bir okur olarak izlenimlerimi paylaşıyorum sadece. Edebiyat konusunda uzman ya da birikim sahibi dinleyiciler varsa bana kızmasından sonra. Bunlar bir edebiyat cahili okurun kendi düşünceleri sadece. Bunu da tekrar belirttikten sonra şimdi sıradaki Ülkü Tamer şiirine geçelim istiyorum. Bu da Ülkü Tamer'in Karacaoğlan'a Atfen yazdığı. Ve yine Zülfü Livaneli'nin bestelediği bir eser, Zülfü Livaneli'nin Güneş Topla Benim İçin isimli albümünden, albümle aynı ismi taşıyan eseri dinleyeceğiz şimdi, Güneş Topla Benim İçin. içinde Güneş topla benim dört canım Güneş topla benim için haberiyle dört diğer canım Güneş topla benim için Da canım 5 benim için. Bu arada dinlediğimiz eserleri ve şimdi dinleyeceğimiz eseri başka icralardan bulup dinletmek istedim sizlere. Yani birini Zülfü Livaneli'den çalıp diğerlerini başka icralardan sizlerle paylaşayım istedim. Bunun içinde bayağı albüm taradım. Ama yorumların hiçbiri beni tatmin etmedi. Sosyal medyadaki albüm dışı kayıtlarda. Ne yazık ki genelde berbattı. Bu sebeple Zülfü Livaneli'den böyle üst üste türküler dinlemiş olduk bugün. Bu vesileyle ona da ben kendi adıma teşekkürlerimi ve selamlarımı gönderiyorum saygılarımla beraber. Zülfü Livaneli demişken onun bestelerini çok severek dinliyorum. Ülkü Tamer şiirlerini de bence şiirlere zarar vermeden onları örselemeden bestelemiş. Bunda besteci kadar sanırım şairin de meziyeti vardır. E, lafı dağıtacak gibiyim. Konuyu dallandırıp budaklandırmadan bu son anonsu da toparlamaya çalışacağım şimdi. Ülkü Tamer ile Mükerrem Kemertaş sanırım bir dönemin figürü olmak konusunda aynı özelliğe sahipler. Bir dönem elbette ki tek bir figürle temsil edilemez. Başka birçok isim sayılabilir bunların yanı sıra. Ama zannederim ikinci yeniye en son katılanlardan olan ve kendi özgün şiirini oluşturan Ülkü Tamer'in de aramızdan ayrılışı kapanmakta olan bir dönemin kapanışının biraz daha idrak edilmesini sağlıyor. Eski Türkiye'den bize kalanlar bu gibi değerlerdi. Yeni Türkiye, yeni Türkiye diye sloganlar atılıyor şimdi. Ama bu yeni Türkiye'den Yarına sadece içi boş sloganlar ve çürümüşlük kalacak kanımca. Ne varsa eskide var sözü burada daha çok anlam kazanıyor. Ülkü Tamer'in birkaç şiirinden birkaç dize aktarıp bir şiirinden bahsederek bu anonsu bitirmek istiyorum. İstanbul isimli şiirinde günümüze de uygun düşen şu dizeler var. Mesela İstanbul bir çocuktur minarelerde ölen. Her şeye karşı ve hiç durmadan ölen. Çok sevdiğim yazı Yurdu isimli şiirinde de şu dizeleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir çınar senin sesinle konuşur. Seninle beraber işitir rüzgar, yolları kaplayan kederi. Evet, yapacak ne var ki asfaltın kederini dinlemekten başka. E, bu faslı fazla uzatmadan, Ülkü tamer ile mükerrem kemer taşı, buluşturabileceğini düşündüğüm bir şiiri sizlere hatırlatıp son türküye geçelim istiyorum. Türkü Söyleyen Adam isimli şiiri aslında hem Ülkü Tameri hem de Mükerrem Kemertaş'ı anmak için okunabilir. Fakat şiir okumak konusunda iyi olmadığımdan bu şiiri size hatırlatmakla yetineceğim. Merak eden dinleyiciler kolaylıkla ulaşabilirler bu şiire. Ben açıkçası bundan sonra bu şiirle birlikte Ülkü Tamer ve Kemer Kemertaş'ı hep beraber hatırlayacağım. Şimdi son olarak yine Zülfü Livaneli'nin bestelediği bir Ülkü Tamer şiirini Nefesim Nefesine isimli albümden dinleyeceğiz. Eserin ismi Bu Dağlarda Sesim Durur. Sevdam Dilden dile Karanlıkta Açan güle Karanlıkta Gülü açan güle Ben yok olup Gitsem bile Ben yok olup Gitsem bile bu dağlarda sesim durur Bu dağlarda gülüm sesim durur Bu dağlarda sesim durur Bu dağlarda gülüm sesim durur bir yanım, sarmış hain Dört bir yanım, sarmış hain Hükmüne ki tek yüreğim Hükmüne ki, gülüm, tek yüreğim Gelen hiçsin. Giden gitsin, gelen gitsin, giden niye itsin? Su başında tasım durur, su başında gülüm tasım durur. Bu dağlarda sesim durur. Gel orada gülüm sesim dur Bu dağlarda sesim durur, bu dağlarda gülüm sesim durur. Böylece bu haftada programın sonuna geldik. Destekçimiz Derviş Şahan'a çok teşekkür ediyorum, sağolsun. Ülkü Tamer ve Mükerrem kemer taşı anmak için bir program hazırlamaya çalıştım. Bu alanda kendimi yetkin hissetmememe rağmen bir iki cümleyle geçiştirmek içimesinmedi kayda geçsin istedim. İkisine de ben kendi adıma anlam dünyama çok şey kattıkları için teşekkür borçluyum. Nur içinde yatsınlar, toprak incitmesin. Sohbetlerde de sık sık kullandığım ve düstur edindiğim Ülkü Tamer dizeleriyle programı kapatmak istiyorum. Hata yapmaktan korkma, güneş gibi silgiyi nereden bulacaksın? Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıcakla kalın. <gülüyor> Dilden dile iletişimler. Hazırlayan ve Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciSİ Derviş Şahana teşekkür ederiz.